Evet, oradan başlayayım ben. <gülüyor> e, Ismin Mert. <gülüyor> e, Londra'da yaşıyorum. Yaklaşık 10, 12, 13 sene şeyde yazılımla, yani yazılımlar profesyonel olarak uğraşıyorum. Öncesinde işte küçüklükten gelen böyle yazılımla ilgilenmeler vesaireler vardı. Şimdi e, Londra'da bir yazılım bir taraftan bir yazılım firmasından, yani bir teknoloji firmasında yöneticilik yapıyorum. Bir taraftan da işte aynı ile beraber evet. e, Bundan önce nerelerde çalıştım? Aslında bundan önce sektörde danışmanlık yaptım uzunca bir süre. Birçok kurumsal firmaya danışmanlıklar verdim. E, bir çok, bir, birkaç tane farklı ürünün e, aslında geliştirme aşamalarında bulundum. Aslında yani ürün geliştirmenin çok içinden geliyorum. Ee, en son buraya gelmeden önce Ericsson'da çalışıyordum e, global olarak. Ericsson üzerinden e, şey yapıyorduk. E, i̇şte bir CRM ürününün ürün geliştirme ekibinde teknik liderlik yapıyordum. Londra'ya geldik. E, Londra'ya geldiğimden beri blok zinciriyle vesaireyle epey yakından ilgileniyorum, yakından uğraşıyorum. Türkiye'deki işte INAX girişimi böyle oldu. Crypted. Peki, ne yapıyorsun öyle boş boş <gülüyor> gel bizimle <gülüyor> gel işte şey yapacağız dedi proje var dedi ee, oradan beni kulağımdan tuttu bu işin içine iyice soktu. Estağfurullah. Ee, <gülüyor> ee, o zamandan bu zamana epey böyle gece gündüz e, çalışıyorum. Hocam. Yine bir ses problemimiz var bugün ya bu sesten artık ben bıktım bu ses probleminden. Nasıl çözeceğiz bunu? İyi mi? Yani bakın çok az ses, çok kısık falan filan diyor insanlar. O, o. Evet bana dönp bak. onların kurulumda bir sorun olabilir belki. Hmm. Mikrofona bayağı yakınım. Mikrofonum burada hemen. Şurada köşede. Anladım. Hocam, görüntü de süper, ses de süper yani şu an. O zaman. Evet. Şey... E ben, benim aklımda bir soru var abi ya. Bu oh. şeyden bana e-mailden sürekli geliyor mesela official crypto'da ya da benim kendi özel e -mailime. işte İşte blockchain developer olmak istiyorum ya da onun yani e dışında hatta gittim konferanslarda karşıma çıkıp e ben de hani yazılımcıyım ya da yazılımcı olmak istiyorum e ama blockchain'e çok ilgiliyim e Bu işe nasıl başlarım? En çok gelen soru bu. Yani e, sana da... iki tarafı var. Aslında bugünün zaten konusu oydu sanırım. Evet. Ee, şimdi öncelikle şöyle başlamak lazım Hani nasıl yazılımcı olurum başka bir sorun. Evet. blok zinciri alanında ben bir yazılımcıyım zaten ee, yazılım geliştirme yapıyorum blok zinciri alanında nasıl kendimi daha fazla geliştiririm o tarafta daha aktif olurum bu durumda ee, aslında blok zincirinin en temel farkı birazcık daha yani şu anda gelişmekte olan bir teknoloji gelişmekte olan bir teknoloji olduğu için sürekli yenilikler geliyor ee, ve hala da ne yapacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Yani herkes böyle uçan kaçan projeler yazıyorum diyor, öyle yapıyorum, böyle yapıyorum diyor ama e, yani işin gerçeğine bakarsak iş yani hala da gelişmekte olan bir teknoloji. Blok zinciri tarafında söylüyor. İsmail Hoca da epey bunu savunuyor. Ben de katılıyorum ona. Aslında konu blok zinciri değil. Yani blok zinciri şu anda elimizdeki araçlardan bir tanesi. Asıl ulaşmaya çalıştığımız şey merkeziyetsiz bir yapı oluşturabilmek ve bunun için şu anda elimizdeki en iyi araçlardan bir tanesi blok zinciri. Bunun da temelinde kriptografi yatıyor. Yani kriptografiyi iyi anlamak gerekiyor. İşte o matematik bizim lisede gördüğümüz, üniversitede okuduğumuz matematiğin önemi burada ortaya çıkıyor. Yani eğer blok zinciri tarafında ben kariyer yapacağım, bu tarafta ilerleyeceğim diyorsak çok iyi anlamamız gerekiyor. Bir taraftan da tabii yazılım yazılımın temelini anlamak gerekiyor. Bu computer science diyorlar. Yani bilgisayar bilimini çok iyi anlamak gerekiyor. Zincirin çözmeye çalıştığı problemler yeni problemler değil. Bunlar yıllardır. Zaten ortada olan problemler. 70'lerden 80'lerden bu yana ortada olan problemler. O problemlere odaklanıyor aslında. Onlar için bir uygulama alanı çıkartıyor baktığımızda. Ee, bu şekilde diyebiliriz. Şu anda piyasada şey var. İşte birincisi birinci tip yazılımcı protokol seviyesinde kod yazılan kişiler en çok aranan adamlar bunlar en çok parayı bunlar kazanıyorlar. Ne demek protokol seviyesinde? Yani işte işin e, işte solidity vesaire gibi dille değil de ethereum seviyesinde, blok zinciri seviyesinde çözümler üreten kişiler. Yani nedir mesela? Bir problem vardır. E, mesela bir proof e, algoritması geliştirirsin, bir konsensus algoritması geliştirirsin bunu implemente edersin. E, o seviyede yazılım geliştiren kişiler var. E, maaşlar alıyorlar e, Avrupa'da özellikle. Londra'da hatta bugün öyle bir mail geldi. Yıllık e, geliri olabiliyor bu arkadaşların. Ben ve kaçırdım anda, kaçtı, kaçtı, ne abi pardon kaçırdın orayı? 160 bin pound yıllık. 160 bin vay vay vay vay. Matematiği keşke öğrenseymiş, Matematiği var, öğrenseymişiz zamanında. <gülüyor> bu ama tabii burada kullanılan diller ve yöntemler çok farklı. <gülüyor> Hmm. Burada şey oluyor, ne derler? Birazcık daha farklı diller. Mesela burada C++'la yazıyorlar. perform yani Belli böyle native çalışan şeylere ihtiyaçları olduğu için yani native demek ne demek? Bir şeyi derlediğim zaman, bir kodu derlediğim zaman o makina'nın işletim sistemine göre derlemekten bahsediyorum. Native o, onun anlayacağı dile çevirmek. Mesela işte burada en çok kullanılan diller C++, ondan sonra Go ve şey Python da kullanılıyor ama genelde dediğim gibi Go, Rust ve C++ kullanılıyor. O tarafta biraz daha şey var ki bu anlaşılabilir bir şey. Özellikle Go kullanılması çok rahat anlaşılabilir bir şey. Bir sanal makine üzerinde çalışmasına rağmen epey performanslı. Rust ondan çok daha hızlı çalışıyor. Go'yu bir de... Node.js'i yazan kişi mi yeni çıkartmıştı Go, Golang dilini, ee, daha iyi bir yazılım dili diye üstüne hatta ben artık Node.js kullanmıyorum falan diyordu. Doğru mudur abi böyle bir? Golang şey olarak başlıyor, yaklaşık bir 8 yıl önce falan Google'da bir deney olarak başlıyor, deneme olarak başlatıyorlar Google'daki ekip. İşte C++'dan şey yapıyorlar yani, aslında şöyle C++'ın üzerine çıkartmaya çalışıyorlar. Ondan sonra yön değiştiriyor falan. diye bir abi var. O işin içerisinde olan. Onların yaptığı bir şey. Şu anda yani en çok kullanılan dillerden ya yani en çok aslında bu alanda kullanılan dillerden bir tanesi. Özellikle Ethereum'un implementasyonlarının hepsi. Yani Ethereum'un official implementasyonları orada. Ha mesela Parity'ye bakılıyor. Parity rastla yazılmış. Biraz daha hızlı çalışıyor. Böyle avantajları, dezavantajları var. Ama ben de çok seviyorum. Yani Go dilini epey e, keyif alıyorum. Yani onunla uğraşmakta. Zaten Solidity'yle de baktığım zaman Go yazıyormuş his, hi, şeyi oluşturuyor bende. E, hissiyatı oluşturuyor. Yani epey aslında yakın diller. E, olarak. Yani anlaşılabiliyor neden kararların verildiği. Çünkü arka tarafında Go var aşina olan bir ekip olduğu için birazcık da anlaşılabiliyor. Bu birinci, birinci e, türdeki yazılımcı. Bunlar çok aranıyor. Bir de bunun yanında ikinci bir şey daha var. İkinci bir yazılımcı e, profil daha var. O da e, akıllı kontrat geliştiren yazılımcılar. Solidit yazıyorum diye bir şey yok. E, eğer akıllı kontrat geliştiren bir yazılımcıysa e, işin şeyine de bakman gerekiyor. Ön yüzüne de bakman gerekiyor. İşte ya React orada en aktif olan ...frameworklerden bir tanesi... Ee, Angular ya da Vue.js... ...bu üçünden e, en azından bir tanesini... ...çok iyi bilmek gerekiyor. Sadece ben akıllı kontrat yazıyorum... ...başka bir şey yazmıyorum deme şansın yok... ...eğer... Bu ...zincirine bulaşıyorsan. Ki zaten e, bütün ürünlerin... ...gitmeye çalıştığı yer serverless çalışmak. Zaten bu... E, decentralized application'ların bizelerden bir tanesi o. Yani öyle değil mi? Yani kitişte yazılımcı var. Peki, e, şey yani mesela birkaç arkadaş e, bu şey konusunda özellikle temel e, temelden başlangıç konusunda hani nasıl bu işin yani öncelikle bir yazılımı öğrenme lazım. Nereden başlaması lazım bunun için hani bir kriptografiye girmeden önce e, ne tavsiye edersin? Hani hiçbir şey bilmiyor adam, hiçbir şey bilmiyor, sıfır. Öyle düşün. Çok zor soru aslında çünkü şey yani <gülüyor> epe, epey derin bir konu şimdi o. Ee, yani ben aslında nasıl başladığımı anlatayım. Ben biraz ufak yaşlarda böyle babamın ittirmesiyle başladım. Böyle o zaman çok e, bir laptopum vardı 95-96 yıllarında. Beçten işte bir iş için gitmişti. Oradan dönüşte getirdi onu. E, o laptop... Topla başladım yazılım geliştirmeye ama onun işte hafızası yoktu, diski yoktu, işte her gün yazdıklarımı baştan bir sonraki gün yazmam gerekiyordu falan böyle çok fantastik günlerdi. Ben bir Basic kitabını almıştım, GW Basic, Basic'in bir sürü varyasyonu var, GW Basic onlardan bir tanesi. İlk öğrendiğim yazılım dili oydu benim ee, ve benim hani o zaman İngilizce de bilmiyorum, Türkçe'yi bile zor konuşuyorum yani küçücük çocuktum. Evet. O dönem Basic'le ben sadece kitaptakilere bakarak, elimle yazarak hmm. klavyeye alıştım. İşte, klavyeyi oldum. çok aktif kullanmaya başladım. E, satır satır yazdım. Ondan sonra onu bitirdikten sonra, hatta ilk yazdığım oyun şeydi benim. E, işte bir yol var. Yolun üstünde bir tane inek var. Pardon, araba var. Arabayı sağa sola yapıyorsun ve yukarıdan gelen ineklerden kaçıyorsun. Öyle bir oyun var. yazmıştım. Tan <gülüyor> yazdım tabii, ne yaptığımı yaptım bilmeden. Ondan sonra yavaş yavaş işte şeyi öğrendim. E, nerelerinde o inek şeylerini çizimlerini başka uçağa çevirmeye çalıştım. İşte arabayı başka bir şeye çevirmeye çalıştım falan. Böyle birazcık deney yaparak öğrendim. Ee, yani buradan yola çıkarak şunu diyeceğim tabii. Artık o dünyanın çok dışındayız. Çünkü o zamanlar ben Yalova'da yaşıyordum. Ee, kitap almak için İstanbul'a gitmem gerekiyordu. Yani Delphi kitabı almak için 98-99 yılında İstanbul'dan birisi vardı. Yani birisi geliyordu böyle. Gelirken ondan böyle minnet rica ediyordun. O Dönüşte İstanbul'dan Akman'a uğruyordu da kitap alıyordu, geliyordu. <gülüyor> Zor günlerdi. Şimdi artık öyle değil tabii. E, o yüzden bence asıl öğrenilmesi gereken konu şu anda, ben yazılım öğrenmek istiyorum diyorsak, algoritma nasıl oluştururum ve e, analitik nasıl düşünebilirim? Konusuna odaklanmak gerekiyor. Yani ben, karşım, yani çünkü yazılım mühendisliği denen konu ya da yazılımcılık denen konu, aslında karşına çıkan bir problemi elindeki araçlarla çözmek. E, bizim <gülüyor> yaptığımız iş şey o. Mesela işte, ee, bana Altur ya diyor ki böyle bir şeyimiz var ne yapalım diyor. Ben de çözüm üretiyorum. Aslında bizim sürecimiz Kriptet'te bakarsan öyle. Evet. yaz <gülüyor> ee, biz de çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ee, o yüzden e, çalışmak için analitik düşünmeye alışmak gerekiyor. Ben de fizik bölümü mezunuyum ben. Ee, fizik bölümünden mezun olduğum için aslında belki de onun bana en büyük avantajı oldu. Ee, dolayısıyla Orada birazcık fayda sağlık diyebilirim. Ama herhangi bir matematik eğitimi almış birisi bence. Çok rahatlıkla yazılım tarafında başlayabilir. Peki. Peki şeyi soracaktım. Mesela şu anda tavsiye edebileceğin internet siteleri ya da kitaplar var mı? Böyle gidip insanların bakıp hani başlamak için sunabilecekleri, sunabileceğin ya da? Dilli mesela... kitaplar kalmadı. Yani aslında var piyasada hala da. Yani yıllardır tekrarları basılan kitaplar var ama bir değeri yok bence onların. Hı -hı. Daha çok tecrübe içeren kitaplar artık anlam kazanmaya başladı. Çünkü zaten her şeyin dökümantasyonu açık olarak internette var. Hı -hı. Bunun çok anlamı kalmadı. Hı -hı. Sitesi olarak e, tabii hangi dile girmek istiyorsak onun için farklı ama e, eğer yazılma sıfırdan başlanmak iste, iste, isteniyorsa eğer bir tanesi belki ee, şey olabilir, C-sharp olabilir. Ee, biraz nesne yönelimli e, şeyleri anlamak, işte bu kalıtım kavramları vesairesi var. C-sharp belki şey bir dil olabilir, başlangıç dili olabilir. Javascript yine bir başlangıç dili olabilir. Bunlara şey yapmak lazım ama benim savunduğum şey şu, eğer yeni bir şey öğreniyorsa birisi, kesinlikle ve kesinlikle aklında bir proje olmalı, aklında yapmak istediği bir şey olmalı. O hayale ulaşamayacak olsa bile onun hayalini kurarak onu sürekli nasıl yapacağım diye düşünmeli. Yani ben bu problemi nasıl çözerim, nasıl çözerim diye düşünmeli. Bir zaman sonra o problemi çözdüğün zaman ne kadar dar baktığını düşünüyorsun. Ve ondan sonra daha e, karmaşık problemler bulmaya çalışıyorsun. E, ve böylelikle kendi gelişimini de gözlemliyorsun. Benim yaptığım şey o. Yani bu blok zincirinde mesela solite öğrenirken de öyle kafamda bir problem vardı. Sonra bu... Hafta sonu şeylerle işte birkaç Code Fiction tarafında arkadaşlar da vardı. Cuma akşamı kampa girdik. Pazar gecesi çıktık kamptan. <gülüyor> ne öğrendik? Vardık ki bizim kurduğumuz hayallerin hepsi boşmuş. Biz yanlış, ya çok klasik yazılım geliştirme mantığıyla bunu düşünüyormuşuz. Sonunda çıkan ürün istediğimiz gibi olmadı. Neleri yanlış yaptık? Onu değerlendirdik. Şeye geldik. E, belli bir noktaya geldik. Ondan sonra yavaş yavaş başka projeler, daha gerçekçi hayaller, daha... E, doğru çözümler bul bularak belli bir noktaya kadar getirdi bizi. Peki abi sen Solidity'le nasıl tanıştın? Yani Ethereum'a nasıl girdin? Blockchain aleminin. <gülüyor> Aslında şöyle, benim bir arkadaşım var Remzi diye. Ee, benim üniversiteden arkadaşım. O bilgisayar mühendisiydi. Ben fizik bölümüydüm. O ödevlerini bana yaptırırdı. Gelirdim, <gülüyor> bana sataşırdı. Dinliyorsa şimdi. Ee, <gülüyor> onun sayesinde oldu. benim yaklaşık bir 2-2,5 iki, iki ay boyunca Londra'da başımletini yedi. Hmm öyle böyle değil. Yani işte dedi ki işte Ethereum, Ethereum, Ethereum öyle de bil, bilmem ne falan. Her gün arıyor beni her gün falan. Ya yeter artık. Öğreneceğiz. Tamam. <gülüyor> öyle başladı. Ee, yani beni Ethereum'da aslında şey yapan oydu, tanıştıran oydu. Tabii aslında bunun işin şakası bu. Şeyde takip ediyordum. Yani Bitcoin nasıl çalışıyor, ne yapıyor? Bu işin çözmeye çalıştığı sorunlar ne? Ee, onları değerlendik. Zaten hep Okuyordum onlarla ilgili ama gerçek tecrübem aslında Londra'da oldu. Londra'da bir takım şeyler üretmeye başladım. Hı hı. Peki senin ilk hayal ettiğin şey neydi abi bu şeyde? Ee, Ethereum e, tanıtıp daflılaştıktan sonra. Dedin ya bir hayal etmemiz lazım, bir şeyleri bulmamız lazım. İlk yapmaya çalıştığın şey neydi? Şey aslında bununla ilgili çok da bir şey yazdım. Bir ufak bir e, yazı yazmıştım Medium'da. E, güven projesi. Ee, o projeyi aslında hayata geçirmeyi düşünüyordum. O, onu tabii o noktaya gelene kadar bir sürü white paper okudum. Yani işte. Kalkıyordum. Çıktı. Printerden aldığım şeyleri yolda okuyorum. İşte ondan sonra akşam okuyorum. İşte yemek yerken okuyorum. Derken böyle, böyle bir sürecin içinden geçtim. Ondan sonra bir hayal kurdum. Bir güven projesi hayali. Onu gerçekleştirmeye çalıştım. Sonra onu aslında kurduğum yöntem yanlışmış. Yani oturttuğum mimari en başta çok büyük hatarmış. Onu çözmek için bir şeyler yaptım. Ve birçok şeyi anladım. Yani birçok şeyin nasıl çalışması gerektiğini anladım. Ve şu anda bir white paper'a baktığım zaman şeyi hissediyorum. O şeyin kokusunu alıyorum. Ha, bunlar da benim ilk başta düşündüğüm gibi düşünmüşler. Hata yapıyorlar. Kokusunu alıyorum. E, birazcık <gülüyor> şey oluyor. Zamanla insan öğreniyor tabii. Hocam. Hocam Discord üzerinden bir soru var Discord üzerinden bir soru var hocam. 8-10 yıl finans yatırım alanı geçmişim var. 1,5 ay iş analizi eğitimi aldım. Metodolojilerinde de ağırlık vermeye çalışıyorum. Bunların dışında öğrenmem gereken başka konular var mıdır? Geçmiş iş tecrübelerimden dolayı yazılımcı olarak değil. Öncelerden devam etmek istiyorum. Önerileriniz nelerdir? Ee, Agile ve Scrum şeylerinden. Pardon. Meteorolojilerine ağırlık vermeye çalışıyorum demiş. Pardon. Onu şey yaptım. Ben duymadım da. Bence bence şu anda e, birçok şeyin, start-up'ın e, özellikle, özellikle blok zinciri alanındaki start-up'ın yaptığı hatalardan bir tanesi e, işi agile yapmaya çalışmıyorlar. Yani şeye odaklanıyor herkes. E, bu işin, e, hep seninle de aslında tartışıyoruz bunu. White paper'a odaklanıyorlar ve sürekli ICO'ya odaklanıyorlar ama kimse daha sonrasına bakmıyor. O yüzden burada aslında önemli bir kavram var. Ecal ve Scrum kavramları. Hadi Scrum'u bir kenara attım. çevik olmak. Yani bizim değişikliklere açık olmamız lazım. Çünkü evet. yazılım değişir. Birisi sana bu ne zaman bitecek derse eğer, üç tane cevap verebilirsin. Birincisi iyimser olan cevap, zamanında bitecek dersin. İkincisi kötümser olan cevap, hani zamanında bitmeyecek dersin. Üçüncüsü de gerçekçi cevabı. O da bilmiyorsun yani. Yazılım dediğin şey budur. Ee, yazılım öyle. Eğer birisi bu üç ayda biter derse yalan söylüyordur sana. Hı -hı -hı. Hı -hı. Biraz Hı -hı. zaten e, senin hani bize en en büyük kalktığın şeylerden biri bu agile'ı e, tanıtmak aslında. Hani bizim de hiç aklımızda hatta fikrimizde olmayan bir şeydi. E, hatta Bilge e, ben anlamam, agile yapamam diye şey yaptığı bir durumdu. Sayende hani e, bu çeviklik yani e, şeye göre odaklanma e, sonucu odaklanma aslında bir bir türlü e, yani şey değil hani yol, yol üzerinde değişiklik yapabilme bu çok önemli bir şey kesinlikle yani bu eğitimi kesinlikle herkesin alması gerekiyor. Bir de Lean Startup diye bir kitap önermişsin değil mi abi kitap evet, mıydı? Lean Startup kesinlikle yani benim e, birkaç defa okudum sürekli referans olarak ulaştım Lean Startup kitabı e, Eric Ryerson. E, Gerçekten bir şey var, yaklaşım var. Küçük başlayıp aslında nedir? İşte bir kay, şey yapacaksın, ara motosiklet yapacaksan önce kaykay kay yaparsın. O seni bir yere götürür, götürmeye başlar. Test edersin tekerlekleri. Ondan sonra bisiklet yaparsın. Maları test edersin, ondan sonra motosiklet yaparsın. <gülüyor> Bence o yüzden aslında ya, şimdi... Heh, pardon. Hocam sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Diyeceksen alabilirim, yoksa devam tamam mı edeyim? Siz cümlenizi tamamlayın, ondan sonra soruyu alalım. Diyecektim. Yani bu süreci iyi tasarlamak lazım. Bu birçok şeyi bunu yapamıyor benim gördüğüm. Türkiye'de çıkan, özellikle çıkmaya çalışan şeyler, blok zinciri projelerinde bu biraz zor. Avrupa'daki birçok şeyde de öyle yani. Sadece Türkiye'nin sorunu değil, bütün dünyanın sorunu. Burada biraz yani bu böyle düşünebilen insanların özellikle analistlik tarafında yani bir işi analizini yapabilme, isterlerini toplayabilme, onları bir şekilde bir yola oturtabilme anlamında bence çok güzel bir şey olur. İyi bilmek önemli. Teknolojiyi bilmek özellikle analistlik yapılıyorsa yani birisinin bir analiz yapıyorsa mesela onu çok iyi anlaması çok çok önemli. Tabii burada bir eksik olan bir şey daha var. Bunu ileriye dönüp nasıl birleştireceğiz? İşte orada da teknik birisine ihtiyaç var. Mesela şimdi bizim kendi şeyimizden örnek verebilirim. Mesela işte bir fikirle geliniyor ya e da bir potansiyel bu işe destek vermek isteyen kişiler bir şekilde bizimle ulaştıkları zaman ama gerçekten onu yapmak istiyorlar mı? İstedikleri şey aslında ne? Neye ulaşmaya çalışıyorlar? Bunu iyi anlayıp oraya belki ona ulaşmak çok uzun zaman alacak ama işte onun yerine buna ulaşıp onu mutlu edip de yerine getirmek ayrı bir meziyet diyebilirim. O yüzden bence önerim Lean Startup kavramını iyi anlayıp... ...bunu işte o ecel bilgiye çevikliğin üzerine oturtabilirsek... ...bence burada çok büyük bir katkı sağlanabilir. Aslında bir product management konusu. Yani aslında... Yazılımdan anlamayan e, insanların da belki hani blockchain sektöründe başarılı olma şansı da yine bir iş bulma şansı da var herhalde. Bu agile öğrenip işte ne bileyim e, bu yönetim kısmında en azından. Hani çünkü yazılımcılarda ben şeyi de fark ediyorum... E, Böyle bazen, hani özellikle Agile'ın önemli yanlarından biri bu. Bazı teknik detaylara hani çok takılma, bazı şeyleri biraz daha uzun süre hani üstüne durma olayı oluyor. Özellikle Agile'ın en güzel yanı bu. Aslında bunları biraz daha çevik bir şekilde atabiliyorsun. Hani sen şeyleri de söylemiştin bu, engineer ve manager e, şeyinizcim şeyinde de söylemişsin. Güzel bir e, analoji yapmıştın orada da. Yani mutlaka hem iki, iki tarafında hani yazılımcı olmasak bile yani matematikten anlamıyorum diyenler de yine aynı şekilde e, bu işin içine girebilir. Fakat dediğin gibi çok çalışması, öğrenmesi gerekiyor. Evet ama zaten teknoloji olarak bakarsan e, gerçekten ya, zaten IT işindeysen çok çalışman lazım. Öyle bu iş şey değil. Yani eğer ben e, sabahleyin işe gideyim, akşam işten çıkayım, evime gideyim, hayatıma devam edeyim diyorsan yanlış bir sektör seçmiş olabilirsin. E, aslında bir noktadan sonra eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsan kendini çok fazla geliştirmen lazım. Hele ki blok zinciri alanında düşünüyorsan her şey bir ay içerisinde değişiyor. Çok fazla çabalamak ve çalışmak gerekiyor. E, yani o yüzden e, blok zinciri alanı çünkü sorun şu, zemin çok kaygan. E, çıkıyor yeni bir takım e, Metotlar çıkıyor, birisi çıkıyor diyor ki işte ben full of bilmem ne icat ettim diyor. Onu okuyup anlamak gerekiyor. Şimdi her icat ettim diyene de inanamazsın. Onu yorumlayabilmen lazım. Yorumlayabilmek için bir e, entelektüeliteye sahip olman gerekiyor zaman içerisinde. Ki bence en zor kısmı da bu. O yüzden çok okumak gerekiyor. Başlangıcı ayağa çalışarak yapmak gerekiyor yani. Hiç kolay değil. Hocam şöyle bir soru var. Ee, peki developer dışında bu sektörde gelecekte ihtiyaç olabilecek diğer pozisyonlar neler olabilir diye onun arkadaşımız sormuş. Listlik aslında en önemlisi ürün yönetimi. Ee, bu işin bence en önemli olmazsa olmazı. Her, aslında yazılımda olduğu gibi. E, böyle az çok işin kısıtlarını anlayabilen ürün yöneticileri gerekiyor. E, çünkü şimdi mesela beni bazen birisi arıyor mesela birkaç gün önce de başıma geldi. Dedi ki mesela ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Böyle de ödül vereceğim dedi. Şimdi bu kişinin mesela öyle bir şey diyor ki sürekli blok zinciriyle etkileşim içinde olman lazım. Etkileşim içinde olmak için belli bir miktar ücret ödemen gerekiyor. Ya işte Neo gibi bir şey kullanacaksın ki hani o da çok aslında tartışılıyor hala. Ya da e, single, pay, of, e, şey, single Point of Failure oluşturan bir şey mi gibi böyle bir takım tartışmalar içinde ya öyle bir teknolojiye gireceksin. Stellar mı kullanmalısın, işte başka bir şey mi kullanmalısın falan bunları en azından yorumlayabilecek kapasitede bir teknik bilgiye sahip olmak gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir analist ya da böyle bir ürün yöneticisi bence şu anda çok aranan bir şey. Birçok firma bunun henüz farkında değil. Birçok bu işi yapan kişi bunu farkında değil henüz. Ama uzun vadede bu insanlar e, sektörde çok yer alacaklar. E, bir o var. E, i̇kincisi finansası bunun iyi anlayan kişiler. Yani ben finansçıyım. E, ben bu işte bu aslında işin temelini anlamış finansçı. Yani bizim bildiğimiz fiyat paraları odaklanmış değil. Nasıl oluşum? Neden bir şeyin değeri artar, azalır? Bunu böyle gerçekten özümsemiş finansçılar ve e, avukatlar. Bence bu sektörün şu anda olmazsa olmazı. Özellikle avukatlar avukat benim konuştuğum arkadaşımın işte e, eşi ya da işte onların e, partnerleri birçoğu bu işe girmek istiyorlar şu anda e, Londra'da. Çünkü böyle bir ihtiyaç doğmaya olmaya başladı. İnsanlar blog zincirinden anlayan avukatlar bakıyorlar. Özellikle yani Londra gibi yerde bulamıyorlar o avukatlara hala da. Açık var diyebilirim. Ya şey e, ben Londra'da bir ekiple konuşmuştum. Sheridan's diye bir e, işte şey firması, law firması. E, bizim okulda, bu üniversitede gelip e, işte bize seminerler veren bir ekipten bir şey, yani arkadaşım oldu gerçi de artık e, hocamızdı. O Sheridan's mesela blockchain e, şeyi açmıştı, daha geçen sene oluyor bu. E, blockchain e, üzerine e, bir bölüm açmıştı kendine ve e, yani aldığı miktar paralar çok çok büyük yani o, Sadece e, hani bu ICO için gerekli olan e, dokümanların yazılmasında e, ve aynı şekilde gerekli olan e, yapılması gereken hani kurulması gereken firmanın e, firma için aldığı ücretler bu low şirketlerin blockchain üzerine anlayanların çok çok yüksek. Mesela KWC e, İsviçre'de yaklaşık 150 bin euro 150 bin euro falan para istiyorlar yani biz konuşuyoruz o yüzden biliyorum yani çok büyük paralar çok büyük paralar. Bir şey var. <gülüyor> açık var şu anda. Bir, bir soru var. Kuantum e, bilgisayarlar blockchain'in güvenliğini ileride işlevsiz hale getirebilir mi? Şey Yapılması evet. Şu anda Neo kuantum e, proof olduğunu iddia ediyor. Yine kuantum proof olduğunu iddia eden birçok şey var. E, aslında matematiksel olarak bir takım çözümler de var ama e, o çözümlerin hepsi teorik tabii belli şeyleri gösteriyor ama pratikte bunun nasıl olduğunu çok bilmiyoruz henüz. Kuantum bilgisayarların gelmesi tabii ki bu işi çok değiştirecek. Çözüm yöntemi değişecek, proof yöntemleri değişecek. Çünkü şöyle düşünün aslında şu anda madencilerin çok fazla enerjiyle çok uzun sürede çözdüğü problemleri belki birkaç saniye içinde çözeceğiz. Bunları bilmiyoruz. Zaten çok fazla kuantum bilgisayarı yok bildiğim kadarıyla. Bir şey de var, NASA'nın var. Google'da var sanırım bir tane kuantum bilgisayar. Ee, şeyin Volkswagen'de var. Ee, bir de bir firma daha vardı. Yani çok fazla da piyasada yok şu anda. Herkese de verilmiyor. Çünkü kuantum bilgisayarlar piyasaya çıkarsa düşündüğüm yani böyle herkesin ulaşabileceği noktalara gelirse başımıza gelebilecek son şey aslında e, derdimiz olabilecek son şey blok zinciri olacak. Blok zincirine gelmeden elimizdeki bütün şifreleme algoritmaları çözülecek. E, rahatlıkla çözülecek. <gülüyor> Atak yöntemleri aslında kuantum bilgisayarlarla çok daha hızlı bir şekilde olacak. Yani hani kuantum bilgisayarların mainstream mehimmesi başka bir devrime getirecek gibi duruyor. Tehlike. Tehlike çanları diyebiliriz o zaman biraz sanki. Matematik çalışıyor yani. Matematikçiler bunlarla ilgili alternatifler buluyorlar. Çözümler getiriyorlar. Şekilde Bu arada işte. abi şey diyeceğim. Şimdiye kadarki en çok dikkat çeken yayın biliyor musun? Yani bunu nasıl olamadığını demeyeceğim. Evet. E, soru akışı, e, online kişi sayısı, izleyici sayısı falan yani şu ana kadarki en yüksek sayı. İstersen Emre birkaç tane daha soralım. Bir sürü soru var evet YouTube'da hocam. falan. Londra'da ya da Avrupa'daki kurumsal firmaların blockchain'e bakış açısı nasıl? Kendi operasyonlarını blok zincirine geçirmek için çalışmaları var mı diye bir soru gelmiş hocam. Ee, var. Birçok firmanın çalıştığını biliyorum. Ee, ama birçok firma da bunu gizliden gizli yapıyor. Ee, şimdi... Öyle miyim ama e, oralarda çalışan arkadaşlarım var, e, o firmalarda bir belli şeyler kurulmuş, ekipler kurulmuş. E, bankalarda özellikle bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. E, yatırım da yapıyorlar e, ama ARGA kapsamında yapıyorlar henüz. Çünkü regülasyonlarla ilgili çok ciddi şeyler var, açıklar var. Durum böyle olduğu için de bu açıklardan dolayı da e, korkuyorlar. Çünkü Avrupa'daki regülasyonların e, sonuçları biraz sert olabiliyor. O yüzden o tarafta epey çalışma var ama birazcık daha zamanı var onların ayuka çıkması için. Şu anda mesela mainstreame inen benim de kullandığım var. Mesela o şey ama bir startup aslında bunlar. Bir fintech kuruluşu. Bunlar bir takım şeyler yapıyorlar. O tarafta fintechler birazcık daha hızlı ilerleyebiliyorlar çünkü halka açık olmadıkları için küçük fintechler için e, hızlı karar alıp hızlıca risk de alabiliyorlar. Fakat şeyler bunu yapamıyor. Tabii. Bankalar bunu yapamıyor. Ama bu sadece Avrupa için geçerli. Türkiye için de geçerli. Türkiye'de ben 5-6 e, tane farklı kurumsal çok büyük banka ve tele, telekom operatörüyle konuştum. BD ilgili çalışmaları var. Fakat e, hepsi şey şeyi savunuyor. Yani diyorlar ki biz bunları e, çıkartırız ama daha regülasyonlar yok. Böyle bir e, şey eee Konuşuluyor yani. Yani bu sadece Avrupa'da değil, Türkiye'dekilerin de büyük bir derdi. Regülasyonlar şey yapıyor, bu işten biraz e, soğukmuş gibi gösteriyor ama aslında öyle değil yani. Herkes bununla ilgili çalışıyor. Açıkça söyleyebilirim. Hüküreyi deriz hocam. E, Mertcan Bey, Hyperledger ile ilgili düşüncelerinizi merak etmiş hocam. E, yani private, şimdi teknoloji, evet bir yöntem. Hyperledger, private bir e, blok zinciri. E, private blok zincirlerinin ger yani gerçekten mutabakata ihtiyaç olan yerlerde kullanılması mantıklı. İşte ne bileyim bankalar arasında bir mutabakat gerektiren, olması gereken e, şeyler varsa hyperledger kullanılabilir. Türkiye'de birçok kurumun hyperledger ile ilgilendiğini biliyorum. Özellikle kurumsal firmalar şu anda onlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Ledger öğrenmek avantaj gibi geliyor bana. Avrupa'da onun aksine Hyperledger bu kadar hype değil. Ee, onun yerine ya şey kullanıyorlar, Corum kullanıyorlar. Private forkluyorlar ağırlıklı olarak. Bir de Cor Corbo'ydı sanırım. Corbo mı? Daha, özür dilerim. Cardo'ydu. Cardo'ydu ka kardo, galiba. Ali Geçen bahsetti evet. ondan. Cordo mı? Evet. Cardo mu? Hatırlamadım ben. Cordo, Cordo. Çok kullanılıyor. Ee, Hyperledger Türkiye'de çok hype çünkü e, bu zamanında Microsoft'un gelip de .NET'i yayması gibi aslında. IBM gittiği her yerde Hyperledger'ı övüyormuş. Büyük hmm. çok politikacının bulunduğu forumda da bunlar gösterilmiş. Yani orada bir şey var pompalama söz konusu. Kötü bir şey değil bu. Ee, ama e, yani şu anda Türkiye'de Hyperledger öğrenmek faydalı olabilir şöyle bir soru daha var. Şu an coinlerde kullanılan algoritmalardan en adil olanı hangisidir? Adil demek ne demek? Asıl soru orada o. Yani ee, o soruyu pas geçmek isterim. <gülüyor> Çünkü zor bir soru bu. Epey bir tartışmamız lazım. Yani adil olması ne demek? Algoritmanın adilliğinden ne anlıyoruz? Aslında bakıldığı zaman hepsi adil. Şöyle yaparsak eee Yazıldığını, kodlarını görüyor ve bunu kullanmaya karar veriyor. Buna bakarak karar veriyor. Her şeyin protokolü belli. Aslında hepsi adil. Ee, o yüzden adilin tanımını yapmamız lazım herhalde. hocam. Şöyle bir soru daha var. Smart kontrakt açısından Neon'un Ethereum'a göre üstünlüğü var mı? Biri kazanacak mı? İkisi de sistemde yerini alacak mı diye. de sistemde yerini alacak bence benim görüşüm bu. Ee, aslında şöyle, Nio'nun arkasında ciddi bir şey var, kapital var. Ee, bunu e, Bart gelmişti, ee, şeyde bizim Çinizm etkinliğinde orada Bartla da konuştuk. Ee, ben Nio'nun şu anda merkezi olmadığını düşünüyorum, şey merkezi olduğunu düşünüyorum, ee, Merkeziyetsiz olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, şu anda sadece Nio konsülün yetki verdiği notlar verifikasyon yapabiliyorlar. İşini yapabiliyorlar. Burada e, bu notlar eğer kapanırsa bu şekilde e, ya yani işlemez hale gelebiliyor. Konsensüs sağlayamayacak sayılara ulaşırlarsa bir e, fault durumunda mesela bir sunucu çöktü, bir yerde elektrik kesildi ve backup çalışmadı. Sistem karar veremeyecek hale gelebiliyor. Neo şey diyebilirim, single point of failure diyebilirim. Yani merkezi bir noktada bir oluşan hatadan bütün network durabiliyor. Bunu engellemek için Belçika'da, Fransa'da, işte Afrika'nın belli yerlerinde node'lar kurulacağını duydum. Şeyle konuştum, işte Neo'da bir yazılımcıyla, bu City of Zion'dan bir yazılımcıyla konuştum Londra'daki bir etkinlikte. Ama işte bu nodun hani kimin kurmak, Mesela şöyle çalışacak. Ben bir mod açmak istiyorum diyeceksiniz. E, Neo Consul'e gideceksiniz. Neo Consul sizi değerlendirecek. Diyecek ki siz e, şey yapabilir misiniz? Akımını yapabilecek misin? Buna devam edebilecek misin? Bu, eğer onlar izin verirlerse siz bu node'u post etmeye başlayacaksınız. Artık sizin üzerinizden transaction geçecek. Ve siz bunun karşısında bir insantive almayacaksınız. Yani size bir şey gelmeyecek. Çünkü Neo'da bize kadar ücretsiz transaction'lar böyle olduğu için hiçbir para almayacaksınız. Ee, şöyle bir karar verirse bu konsül artık bundan sonra validation notlarına işte şöyle ücret alıyoruz derlerse artık ücret almaya başlayacaklar. Neo bedava olmayacak. Aslında Neo hızlı e, ölçeklenme problemi yok. 24 saniye içinde karar verebiliyor. Reaction geçiriyor ve birden fazla confirmation'e ihtiyacı yok. Tek bir confirmation yetiyor. Ee, bu şeyinden dolayı, konsensus, mütabakat yapısından dolayı. Ama e, bunun da tabii bir şeyi var yan etkisi olarak da. Sorunları getiriyor peşinden. Bu sorunlar saydığım sorunlar. Merkezi olması vesaire e, gibi. Ethereum'a bakarsak e, arkasında ciddi bir komünite var. yazılımcıların hepsi çok çok iyi. E, birçoğunu tanıyorum. E, gerçekten çok iyi yazılımcılar ve hepsi, yani birçoğu bunların zaten önceden Kriptografi alanında çalışan insanlar var. E, bu güçlü ekip de e, şeye çok inanıyor. Vizyona çok inanıyor. Vizyonları var. Uzun vadede dünyadaki bir problemleri çözmeye odaklanıyorlar. Vizyonları olması çok önemli. E, bunu rahatlıkla görebiliyorum. O yüzden Ethereum'a birazcık daha inanıyorum. Ama çok iyi bir teknoloji. E, Stellar'ın da arkasında çok ciddi şeyler var. E, i̇yi yazımcılar var. Hepsinin PhD'si var neredeyse. Yani doktorası olan kişiler, akademisyen kökenli kişiler ve çözüm sundukları teknolojide de gerçekten çok böyle güzel noktalar var. Programları oturtmuşlar. Sanki burada Ethereum bir süre daha devam edecek. Hani şey olarak böyle bir parlamaya devam edecek. Casper tarafında bir çözüm yani ölçeklenme sorununu çözerse... ...deyecektir ama tabii onun en iyi rakibi şu anda bence Stellar gibi o diyebilirim. Tabi bunlar rakip mi demek daha doğru yoksa bunlar alternatif mi? Artıları eksileri var hepsinin. Gelmiş. Nasıl Konuyla bağlantılı. Şöyle bir soru gelmiş. Neo ve Ethereum karşılaştırılırken Tron'un her şeyi değiştirebileceği söylemleri için ne düşünüyorsunuz? Özellikle Ethereum daha iyi olacaklarını söylüyorlar diye. Değiştiriciler. Anlamadım. Ethereum karşılaştırırken Tron'un her şeyi değiştirebileceğini bilenler için ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> ben de güldüm affına kenarda. <gülüyor> İyi bir cevap oldu bu. Cevap şey olabilir. Belki bir partnership falan yapmışlardır. <gülüyor> o partnership'in eee anonsunu an, yapacakların anonsunu yapmışlardır bir <gülüyor> Şu ana kadar gelen en iyi cevap buydu. Ya çok açıklayıcı ve öz oldu. <gülüyor> Coin <gülüyor> Bitcoin Light uh, Light network fonksiyonu merkezsiz yapıya söylendiği gibi ters mi düşünüyor? Çözümü var mıdır diye bir soru gelmiş Ümit Bey'den. tam anlamadım. Bitcoin Light mı dedik? Bitcoin Lightning Network fonksiyonu merkezsiz yapıya sönüldüğü gibi tersi mi düşüyor? Çözümü var mıdır diye Ümit Bey sormuş hocam. Bahsediyoruz değil mi? Tamam pardon ben Bitcoin Light anladım. Ee, şey Lightning Network şimdi şöyle aslında Lightning Network problemine çözüm için gelen bir şey. Merkezi mi diye düşünürsek bir taraftan düşünüyorum onu buradan çıkmak gerekiyor ama nodların sürekli birbirlerine olan ilişkileri var. Merkezi olarak görmüyorum ben Lightning Network'ü. Lightning Network bir araç ve kullanmak zorunda değiliz. Bitcoin kullanmaya devam edebiliriz. Ama alternatör yani şey olarak bu iletişimle ilgili başımıza gelebilecek sorunları çözmek için çıkmış bir araç. Ben merkezi olduğunu düşünmüyorum Lightning Network'ı. Bilmiyorum Altu, sen de düşünüyorsun ama. Abi ben Lightning Network'ı yani çok beğeniyorum ya açıkçası. Yani öyle merkezi falan olduğunu da düşünmüyorum hiç. Yani sonuçta o da distributed bir ağ üzerinde yani sadece bir kişinin eline tuttuğu bir şey değil yani isteyen kuruyor, node'u isteyen kurmuyor. Ona göre bir, bir network oluşturuluyor. E, fakat bu arada şeyden de saptık bizim konudan baya <gülüyor> birazdan coin, hangi koyunu alalım soruları gelecek <gülüyor> güzel güzel şey yani aslında hocam senle biz e, bir show yapalım diyorduk ya onun sanki burada bir testi gibi oldu aslında e, podcast'e bu şeylerin... Podcast dönüştürebiliriz bunu aynen evet beğendim yani güzel oldu e, ya, ama şey söyleyeyim bu arada, bence benim şahsi görüşüm Lightning Network, Bitcoin'in e, Bitcoin son zamanlarda yaptığı e, en vizyoner hareket. Gördüğüm sorun daha da vizyoner bir hareket henüz çok açıkça göremiyorum ben. O yüzden biraz kaygılıyım Bitcoin'e karşı. Yani biraz da ön yargılıyım. Yani bir Stellar Ethereum gibi. Ee, ...ya da EOS gibi, e, vizyoner bir tarafını henüz göremiyorum. Teknoloji açısından. Ama başka şeylerini ben bilemem. Onu daha iyi bilenler vardır benden. Şey, bir soru gördüm ben sonra şey yapmak istedim bunu. Ee, hani seninle daha önce bir konuşmuştuk hatta Casper'la ilgili. Ee, şimdi Kerem Basali sormuş, ee, Casper algoritması ile ilgili biraz detaylı bilgi alabilir miyiz? Ethereum Casper ile Proof of Stake'e geçerken hybrid bir post mu kullanılacak? Şöyle ki Casper ile POS'a geçerken şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Her 100 node bir tanesi POS, 99 adet e, Proof of Work olacak deniliyor demiş. Doğru mudur? Bunu, bunu çok iyi bilmiyorum açık söyleyeyim. Ee, oradaki şey biraz tartışmayı kaçırdım ben. Ee, i̇şin doğrusu o. Aa, ama hani Casper'ın e, şu anda çok ciddi şeyleri var. E, edge case senaryoları var. E, edge case ne demek? ...her zaman karşılaşmayacak ama belli özel durumlarda karşılaşabilecek e, sorunları var. Bunları çözmek için orada şeye danışıyorlar. Popwork'e danışılıyor. Yani işte o Habit denen aslında oradaki o işin o tarafını elimin etmek için. Gerekirse bunun gerçekten tam olarak nasıl olacağını kaçırdım tartışmaları. E, bir süredir onu incelemiyorum. En son yaptığım şey Casper'ın te, testnetini e, kurmaktı. ve Aldığım Raspberry Boya. Sorunsuz çalışıyordu orada. Ee, bir problem görmedim işin gerçeği. Ee, i̇nanıyorum Proof of Stake'de yani Casper'ın çözeceği problem çok önemli. Çok kritik bir problem. Ee, oradaki şey aslında şu anda Ethereum eğer bir dünya bilgisayarı olmak istiyorsa ki vizyonu o şeye ihtiyacı var, ölçekleme problemini çözmeye ihtiyacı var ve işin kötüsü şu, bir Lightning Network gibi bir katman çıkartarak gerçekten çok zor. Çünkü akıllı kontrat çalıştırmakla transfer yapmak aynı şey değil. Lightning Network ne yapıyor aslında? Ben 10 Bitcoin koydum, sen de 10 Bitcoin koydun. 20 Bitcoin'lik transfer yapalım diyor, bir kapasite oluşturuyor. O kapasite içerisinde biz birbirimize transfer yapabiliyoruz. Hı hı şey düşünürsek, Casper'ı düşünürsek, eee Casper'ın çözmeye çalıştığı şey bir taraftan e, bu double spend atakları vesaireyi çözmek. E, bir taraftan da bunu bunu çözerken trustless yüksek şeyle işlemci gücüyle e, değil de stake'lerle yani işte belirli miktar parayı riske atarak çözmeye hmm. çalışmak. Dolayısıyla zor bir problem gerçekten. Ama bir taraftan da akıllı kontrat çalıştırması gerekiyor. Dockwork'e dokunan kısmı da biraz o tarafta. Ee, ama dediğim gibi peki, son tartışmaları şey yapmadım, bakmadım. Peki yine bir e, bayağı ücretli bir, yani pahalı bir işlem e, olacak herhalde sanıyorum. Doğru mudur? Yani çünkü hem smart kontrak çalıştırman lazım, hem stake yapman lazım falan. Yani için Madenciler stake yapacaklar. Sen hı -hı. smart kontrak çalıştırmak istiyorsan yine gas vereceksin. Hı hı. Şöyle çalışacağını en son bir röportajında okumuştum Vitalik Batır'ın. Ee, i̇şte şey diyor, validation node çalıştırabilmek için 10 ether gibi bir ücretten bahsedildi o zaman. Belki bu değişmiştir şimdi. Daha iyi yakından takip edenler vardır. Ee, 10 ether gibi bir şeyi stake edersen bir validation node kurabiliyorsun kendi başına. Yani madencilik yapabiliyorsun aslında. Ee, sen stake'ini yapıyorsun belli bir alana. Herkes yapıyor seninle birlikte. Günün sonunda rastgele birisi Öyle Eğer olabilir. sen sistemi manipüle etmeye çalışırsanız teyini kaybediyorsun. Aslında en basit ha, haliyle ProForce tek böyle çalışıyor. Aslında ya. yapmak istiyorsan çok ciddi paralar harcaman gerekiyor ve bunun kaç defa yapabileceksin. Bu sağlamakta sorun. Çünkü o o mesela oraya bağlaman gerekiyor. İşte... Ben sen onu söyledikten sonra o neter aldım koydum zaten kenara dokunmadım <gülüyor> bile. <gülüyor> Ondan sonra düştü ama. <gülüyor> <gülüyor> şimdi almak lazım. <gülüyor> Aynen Yine şimdi tavsiyesi be. vermeyeceğiz tabii değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Yok yok aman abi. Bugün e, SPK'dan açıklama yaptılar zaten bilmiyorum gördüm mü. İşte e, sosyal medyada e, yatırım tavsiyesi gibi şey yapanlar e, paylaşım yapanların 5 e, yıldan başlayan bir ceza alma olayı varmış galiba. Öyle bir şeyler okudum da ne kadar Bana, doğru Twitter bilmiyorum. Twitter aleminin yarısı yandı. Tabii tabii. Ben bütün milyonları falan sildim. hepsinden gerçi yatırım yatırım tavsiyeti vermiyorum dedim Allah'tan. <gülüyor> Bizde kop resimlerimiz lazım o zaman. <gülüyor> Aynen. BDC analiz sen bittin bittin. <gülüyor> <gülüyor> Keşke off the <-tabaka> record hocam. <gülüyor> yok yok bir şey olmaz ya. Yatırım tavsiyeti gerçi. Ya bilmiyorum onu okumak lazım biraz şey bir dönem açıkçası. Evet. Zaten sorun da bu bu teknolojide. Yani bu İşim bu tarafı. Regülasyonlarda bu kadar problem var ama bir taraftan da bakınca şeyde de çok problem var. Yani teknoloji tarafında da her şey her gün değişiyor. Yeni bir versiyon çıkıyor. Mesela e, birazcık daha değiştirdiler Ethereum'da. E, emit keywordünden bahsediyor şimdi. Bunlar ortaya çıkmaya başladı. Bunlar ortaya çıktıkça da tabii ne oluyor? Yazılımcılar eski kodlarını eğer vers yeni versiyon kullanacaklarsa değiştirmek zorundalar. Sürekli yeni versiyonları takip edip güncellemen gerekiyor. İşin bir taraftan da teknoloji tarafındaki sorunu da bu. Yani gece gündüz bu işe sarıyorsun. Monitör izlemesen de başka şeyler izliyorsun. Vardım. Abi. Abi çok sağ ol bugün ee, bizimle birlikte olduğun için daha fazla görmeyelim istersen seni. Ee, bugün blockchain yazarımız olmaktan başladık. Ee, senin hikayeni biraz dinledik. Ee, insanların ne gibi yeteneklere ihtiyacı olduğunu öğrendik. Ee, matematik konusunun açıkçası biraz önemli olduğunu öğrendik. Ee, sıfırdan başlayanların nereden başlayabileceğini anlattın bize. Çok sağ ol. Ee, onun dışında bir de e, Lightning Network'ünden tut, Ethereum'una, Casper'ına her şeyi konuştuk neredeyse yani. Ama yine sorularda gelmiyor değil. Ee, sanırım e, bizim bir podcast gibi bir şey yapmamız Ama... kesinlikle lazım. Evet. Ee, evet. Bütün fırsat bulamadık. Evet işte lüfus atlamadık. Onu Olur. belki haftayı yaparız eğer müsait olursan bir dönem. Yine böyle bir canlı yayın yaparız. Ee, çok teşekkür ederim ben sana. BTC Öğrenize de teşekkür ederim. Fatih bugün gerçi Coin Bülteni'nden çok söz almadı ama. <gülüyor> evet canım, ben sessiz için. Kız evet, burada evet, bir şey, şey olmuş. Bayağı bir televizyon kanalı e, profesyonelliğinde işler ilerliyormuş ben fark etmedim. <gülüyor> oradan Fatih bir yerden giriyor. Oradan birisi bir şey bağlıyor falan. Bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı profesyonel bir aynen aynen vallahi reji <gülüyor> çok iyi. Almayacağım. <gülüyor> <gülüyor> sen sen abi YouTube'u aç açıp baktın mı hiç senin görüntü nasılmış diye? Baktın mı? Kamera nasıl hala sorular geliyor. <gülüyor> yani YouTube YouTube'u bitirelim isterseniz buradan kanaldan devam edelim bir 15-20 dakika daha sorulara. Tamam, tamam olur. Bunu bitirelim abi, o zaman diğer ya, sorulara geçelim. Yayını bitirelim. Bak ya. olur, harika. Harika. <gülüyor> Dinleyen herkese teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evet, sanırım ee, Fatih yayını kapattı. Evet. Biz buradan devam edebiliriz. Ben şeyi kapatayım mı kamerayı Fatih? Cam çok iyi olur. Tamam, kapattım. Teşekkürler evet. hocam, yayın için. Dar. Yani gerçekten şaka söylemiyorum. Baykar adarı almadan bizi devam edelim. <gülüyor> evet öyle. Evet, yoktur. Araya girip girip bunu hatırlatayım ben. Ee, Şu an Kerem Bey. Kerem Bey YouTube'dan da sürekli güzel sorular soruyordu. Şimdi Discord'da gelmiş, yine güzel bir soru sormuş. Abi okuyabiliyor musun? Sen yoksa biz devam edelim mi okumaya senin için? Ama şey kaçırsam hatırlatın bana. Şimdi şöyle bir bakalım o zaman hangilerine cevap vermedik? Şimdi genel sohbet kısmında genelde sorular geliyor. Cevap vermedik. Diğer sorular cevapladınız. Sada değer en çok artacak teknoloji sahip koyun hangisidir? <gülüyor> <gülüyor> onu geçiyoruz ee, şimdi spk uyarısı da var artık altta yani. yani dikkatli olalım tabii tabii onu gördün değil mi şey coinbitini hemen paylaşmış oradan ya. gelişmeler bizde hemen eee Hashgraph ile ilgili bir soru var. Hashgraph ile ilgili fikirler nelerdir? Bunu geçen Mert Eşkinat da biraz bahsetti de. Hashgraph çok yeni. Gerçi Hashgraph üzerinde bir para birimi çıktı. Daha geçen hafta sanırım. Duydun mu abi hiç? Bu hashcraft Hedera. Ile ilgili. Hedera Hashgraph çıktı en son. Hiç bilmiyorum. İlk defa duydum. Hedera Crunchbase'de de hatta şeyleri bayağı sağlam yatırım aldılar. Ee, gelişir, geliştiricileri eski US füze savunma geliştiricileri open source olmayan bir yapı Patnet ile korunuyor ve bu haliyle bunlar blockchain'e alternatif olduğunu söylüyorlar. Evet, Hashgraph konusunu ben de bayağı kaçırdım. Yani... Ben Evet bilen varsa yazsın arkadaşlar. Ama şey, şey de... yani, open source değiliz, değillerse zaten tartışmayalım. <gülüyor> evet şeyde var Hashgraph nedir diye zaten Google'a yazınca direkt Kripto Akademiden çıkıyor. Hacı Baba şey demiş yayın güzeldi ama tam da başlığa uymadı. Nereden başlamalı sorusunun cevabı net olmadı. Yeni başlayacakları daha net tavsiyeler olabilirdi. Evet biraz da şeyin konunun dışına kaydık aslında sonlara doğru doğru söylüyor. O zaman Hacı Baba'yı mutlu etmek için söyleyelim mi? Orada ben ne düşündüğümü söyleyeyim. Bravo. Yazılıma yani aslında şöyle yazılıma başlamak istiyorsak yani işin başlayacaksak hemen blok zincirine atlamak biraz zor olabiliyor. Çünkü aslında birçok kavramın üzerindeki problemleri anlamak lazım ki ben blok zinciri üzerinden bu şeye bakayım, problemlere bakayım onları çözeyim. Eğer bunları çözemezsen yani bu şeyi tam olarak anlamazsan problemleri neyi çözdüğünü anlayamam. O yüzden e, bir, tamamen sıfır olup da bu işin içine girmek bence. Onun yerine e, birazcık daha bir şey yapılabilir. Böyle bir e, yol çizilirse mesela birbiriyle e, iletişim ve bunu nasıl güvenli yapabilir konusuna mesela birisi odaklanabilir. Oraları e, şey yapabilir, e, anlayabilir. Mesela WhatsApp nasıl çalışıyor? Bunu çok iyi anlamak lazım mesela WhatsApp'ın çalışma yöntemi. Bu nasıl WhatsApp mesela şifreliyor end e, uçtan uca nasıl şifreleme işlemi yapıyor? Bunu mesela bu çok zor bir problem aslında yazılımda. Bunu nasıl çözmüşler? Onu anlamak lazım. Ne kadar şifreleme yöntemlerini iyi anlamak lazım. Asimetrik, simetrik şifreleme. E, işte private key'li şifrelemeler var, secret'larla şifrelemeler var. Hashlemek ne demek? Bu kavramları çok çok iyi anlamak gerekiyor. ...heşlemek anlamak için... ...heşleme kısmını anlamak için de tabii... E, ...çok daha temele inmek gerekiyor. O yüzden yazılıma sıfırdan başlayacak birisinin... E, ...computer science şeylerini öğrenmesi lazım. Eğer İngilizce bilmiyorsa... ...yani gerçekten... ...en az 3 kat 4 kat daha da zor. E, çünkü bütün terimler... ...bütün her şey İngilizce. ...da da maalesef... ...o kadar temel bilgi bulmak zor. E, bir tane kitap vardı... ...bir algoritma kitabı vardı... E, isimini unuttum ama e, üniversitelerde falan gösterilen böyle sarı turuncu bir kitap ee, algoritma çok güzel anlatılıyor algoritma geliştirme ve programlamaya giriş diye bir kitaptı Fahri Vatan severin e, şey oydur yazar oydur sanırım olabilir birisi yazılım geliştirmek istiyorsa ee, ben birçok şeyi oradan öğrendim birçok şeyi çok güzel anlatmış oradan başlanabilir yazılım geliştirmeye Blok zincirine nereden başlayacağım dersek, kriptografiyi öğrenmek lazım. En temel şeylerden bir tanesi aslında, <gülüyor> hashleme konusu nasıl e, çalışır lazım. E, hash ne demek? Mesela ben bundan bir süre önce bir tartışma yaşadım, Ayota <gülüyor> konusunda. Adama diyorum ki hash diyorum, adam bambaşka şeyler diyor bana. <gülüyor> Sonunda hash'in ne olduğunu bilmediği ortaya çıktı o zaman tartıştım ben bunu yani. O da boş atar. Çünkü savunduğunu da bilmiyor. <gülüyor> Önce o hash kavramı iyi öğrenmek lazım. Hash'imizi alıp çalışacağız. Bunları çok iyi öğrenmek lazım. Bunları öğrendikten sonra ancak e, blok zinciri üzerinde gerçek çözümler üretilebilir. Çünkü birçok problemin cevabı, birçok sorunun cevabı hash'te yatıyor. Birçok şeyi hash'leyerek çözüyoruz. Şimdi biz mesela e, şey için, kriptet için böyle bir ee, şey yapacağız. Haberiz paylaşmış. Teşekkürler. Ee, şey Biz bir şey çözmeye çalışıyoruz. Bir problemi çözmeye çalışıyoruz şu anda. Ee, detaylarını şimdi girip de sıkmayayım sizi. Ee, orada mesela e, bir proof e, imzalar oluşturacak kişiler bir web sitesinden ve bunun karşılığında bir şeyler, ödüller kazanacak diyelim ki. Bu problem çözümü tamamen matematikte yatıyor. Ee, eğer matematik iyi bilmiyorsam, kriptografi iyi bilmiyorsam bunu anlamam çok zor. Yani ilk önce kripto, kriptografiyi çok çok iyi öğrenmek lazım. Eğer yazılımcıysam ve blok zincirine girmek istiyorsam, e, Merkle hash falan bunları okumak yetmiyor arkadaşlar. Gerçekten anlamak gerekiyor. Muhtemelen anlamamışsınızdır <gülüyor> <gülüyor> kriptografiyi. Öyle bir şey verebilirim size ipucu. <gülüyor> Can bir soru var. Avrupa'da <gülüyor> şirketlerin kendi private blok Ethereum'u private hard fork yaparak oluşturduğunu söylediniz. Ledger geçmişini de beraberinde getirmiyor mu? Blokun geçmişinin ileriye dönük bir etkisi oluyor mu? Hard değil aslında. Şöyle yapıyorlar. Kitapta kodunu fork'luyorlar. Dolayısıyla Genesis bloğunu kendileri oluşturuyorlar. Private olarak oluşturuyorlar. Orada proof of authority Proof of Importance çalıştıranlar var. Böyle implementasyonları yapıyorlar. Ee, ve geri kalan her şeyini olduğu gibi tutuyorlar. Ve bir değişiklik olursa ana fork'tan alıyorlar. Ama blokların fork'u değil, e, şeyin fork'u, kodun fork'u aslında. kesilip şey genesis bloğunu kendileri oluşturuyorlar. İylediğiniz hocam. Başka bir soru şu an yok gibi hocam. İletirisinde taraflar var. Evet birazcık daha belki hedefe yönelik bir şey yapılabilirdi. Katılıyorum sana. Ee, bir şey evet, var. Bir soru geldi hocam. Ee, o soruyu almadan ben bir soru sorabilir miyim? Ee, proof of concept hakkında e, bilginiz varsa biraz açıklar mısınız acaba? Genelde e, devletler veya bankalar bir Blockchain tabanlı bir şey geliştirdiklerinde bu e, bunu kullanıyorlar. Bunun üzerine çalışıyorlar. E, bu konuda bilgi almak istiyorum. Sof konsept dedin değil mi? Evet. Aslında e, şöyle oluyor. Senin bir hipotez, yani bilimsel yöntem nedir? E, senin bir hipotezin vardır. E, sen bu hipotezini ispatlamak için deney yaparsın. Deneyin sonuçlarını alırsın. Bunun üzerine de bir çözüm üretirsin. Bu ürettiğin çözümün ilk versiyonu aslında bu konsepti ispatlamak için yapılır ve tam özellikleri içermez. Bankalar şöyle yapıyorlar. Bir fikirleri var onların, bir hipotezleri var. Diyorlar ki mesela biz transferde bunun yerine bunu kullanırsak bu kadar kar ederiz diyorlar. Gerçekten. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Bir arge ekibi kuruyorlar. RG ekibi bu proof of konsepti geliştirmeye başlıyor. Bir konsepti ispat ediyorlar. Yani bu Çözümü test ediyorlar aslında. Buna proof of concept deniyor. Bu yazılım geliştikleri yazılımla bu deniyorlar. Mesela şimdi biz de bir tek proof of concept'ler üzerinde çalışıyoruz. CryptoTot e, olarak. Mesela problemin birkaç tane çözüm var. E, bu iki çözümü için proof of concept çalışması yapıyoruz biz. <gülüyor> Bunu yaptığımız zaman neyi göreceğiz? Bunun maliyetini bize göreceğiz. Bununla karşılaşılabilecek e, olası problemleri görebileceğiz nasıl çözümler ürettik ve başımıza neler geldi bunları görüp buradan bir şeyler öğreneceğiz. Teşekkür ederim hocam şu an e, aydınlanmış durumdayım sağ olun cevabınız için. Hocam <gülüyor> soru yaldım o taban Blockchain tabanlı şirketin Malta'ya taşınmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Malta Avrupa'nın blockchain olma yolunda mı ilerliyor? Altıya gelir bana değil. <gülüyor> Abi yani Malta ben evet doğru söylüyorsun ben bu konuya da biraz hakimim açıkçası ee, Malta çok güzel şeylerle e, blockchain için gerçekten e, üssü olmak için, blockchain adası olmak için uğraşıyor yani e, vergisinin dışında e, saldığı kolaylıklar da yani vergi ödememek için gidilebilecek bir sürü farklı yerler de var. Mesela yani Türkiye'nin içinde de var vergi demeden çalışabileceğin yerler, işte free free trade zone dedikleri serbest çalışma bölgesi, serbest ticaret bölgeleri var Türkiye'nin içinde. De. Fakat vergiden çok daha daha böyle blockchain'e ya da kripto paralara kolaylık sağlayan yasaları daha daha çabuk getirmeye çalışan ve açıkça gel gel biz sizi istiyoruz dedikleri bir yer olduğu için. Ee, yani kesinlikle blockchain üssü olmaya yolunda ilerliyor. Onun haricinde bir yer daha var. Ee, o yakında kendini belirtecek. Ve yakında e, o şeyi açıklamayı yaptıktan sonra aralarında güzel bir Türk firması da var oraya gidecek olan. Onu şimdi söylemeyeyim biraz şeyde kalsın. Ee, gizli gizli kalsın aslında. Ee, ama dediğiniz gibi yani verginin dışında daha çok e, hani... Bize gelin, hadi biz sizin için her şeyi kolaylaştıracağız demelerinden kaynaklı aslında. Yani başbakanı çıkıyor, diyor ki, işte Binance gelsin, bizle beraber iş yapsın. Yani bizde de ekonomi bakanı, işte ne diyordu? İşte bu işte, kripto paralara yaklaşmayın diyordu mesela. yani bu, Aradaki fark, o yüzden <gülüyor> onların blockchain'in solmasında olmasında büyük rolü olacağını düşünüyorum, devlet adamlarının açıkçası. Evet, yani şu anda yani Küçük ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ya da işte küçük ekonomiye sahip ülkelerin böyle güzel bir avantajı var aslında. Bunu fayda çevirmek istiyorlar. Singapur bunu yapıyor aslında. Hı hı. Ee, değil mi? Yani Singapur'da da şu anda bütün açıyorlar. Singapur'a gitmeye çalışıyorlar. Sonra bir sorun olduğu zaman hep orayı terk etmeye çalışıyor. <gülüyor> Estonya'yı düşünürsek yine Estonya'dan herkes bank şey açmaya çalışıyor, firma açmaya çalışıyor. Oraya vergi ödemeye başlıyor. Aslında ülkeler için de korkunç bir fırsat bu. Evet, evet. Gerçekten öyle. Yani... Bir soruları mı? Buyur, devam et abi. Kestim. Ethereum ve Neo'daki gas ücretleri gelişmeye engel mi diye Ahmet Bey sorulmuş. Ee, Ethereum ve Neo'daki gas kavramı birbirinden çok farklı. Ee, Ethereum'daki gas aslında bir iş, competition ee, Tabii ki aslında Neo'daki de biraz benziyor şey var, e, ucu var. E, elinde NIO tuttukça gaz üretiyor sistem. NIO kadar gas ne zamana kadar? 2000 bilmem ne yılına kadar üretmeye devam edecekler böyle sistemli bir şekilde. Elinde NIO tutanları ödüllendirecekler. E, ama Eter'deki gaz tamamen madencilere verilen insentif. Fakat NIO'da verilen gas e, network'e geri geliyor. Dağıtılıyor NIO sahiplerine. Elinde tuttuğu NIO ile orantılı bir şekilde. Şimdi dolayısıyla şey olarak, ekonomik model olarak birbirlerinden çok farklı. NIO'daki amaç şu, ödüllendirmek. Elinde NIO tutanları ödüllendirmek aslında. Ee, ve, ve sistemde de yapmaya çalışırsan seni cezalandırmak. 9 G'e e kadar transakşonlar ücretsiz NIO'da şu gün, bugün itibariyle. Fakat karmaşık bir kontrat yazarsan GES sanırım 500 NIO şey 500, 500 gaz oluyor. Ve 500 gazın da bir ücreti var. gaz şu anda ne kadar bilmiyorum ama e, fiyatını. E, yani onun 9 GES'in üzerine çıkarsan ödeme yapman gerekiyor. Gerçekten onun bir şeyi var. E, masrafı var. Bu da tabii haliyle çok büyük bir e, masraf. Sıren bir tanesi buydu. Şöyle düşünün. Ben bir şeyim. E, Startup'ım yazıp Neo'da koyabiliyorum. Fakat proof yani bir şey çıkartmak istesem MVP'mi mi? Şeyden önce çıkartmak istesem özellikle. Ee, yani bir e, ICO'dan önce ortaya çıkartıp daha böyle kullanıcılarıma bir şey ispatlamak istesem karmaşık bir kontrat yapım var. Ödemem gereken para yüksek. Ve bunu ister miyim gerçekten? Gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Ee, i̇şte bunun için çözülmesi gereken şeyler var. E, Neo buna şey diyor, ya diyor, startuplar için de yani 3 bin, 4 bin dolar bir şey değil, ödesinler o kadarını. Hmm. Bu da ayrı bir sorun. E, bence Neo'daki benim kullanmama şeylerim, yani karmaşık uygulamalar için kullanmama e, şeyim gas ücretlerinin e, beni korkutması ve merkezi bir ama Ethereum'da gas yes, bence engel değil aksine e, avantajlı bir şey. Yani networking ilerlemesi için bir bedel ödenmesi lazım. Bedava olamazdı. Ee, bana o yüzden mantıklı geliyor. Ben de hosting için ödeyeceğim para yerine kullanıcılarımdan da daha az ücret alıyorum. Aslında yaptığım şey o. İşin özünde bu. hocam? Ee, bir soru daha var. Hükümet tarafından smart kontratların tanınması bankalar ve finans kurumlarında Başvurularda alınan onlarca evrakların şekilde kullanılmasının kapısını açar mı, Volga Bey sormuş. Ee, İsveç'in bununla ilgili yaptığı bir çalışma vardı. Son rapor okumadım. 2017 raporuna göre ee, İsveç hükümeti şeyi geçirmeye çalışıyordu akıllı kontratlara, ee, tapu kadastro sistemini. Bunun için üç fazlı bir plan yapmışlardı. Birinci fazı 2016'da yayınlamışlar raporunu. Fizibilter raporu. İkinci fazı 2017'nin Mart ayında yayınlanmış. E, şuna düşünün. Şöyle bir hayal kurun. Elimde bir cep telefonu var. Bir arazinin üzerinde duruyorum. Cep telefondan burayı al diyorum. Öyle bir hayal yani. Bu tabii işin birazcık daha uç noktasında. Al dediğim zaman otomatik olarak o arazinin sahibinin cep telefonunun notification gidiyor ve kontratla gerçekleşiyor. Arazi benim oluyor. E, ve bu 10 dakika falan sürmüyor yani. Daha da kısa sürede halloluyor. Ee, İsveç hükümetinin yaptığı bu rapora göre yani yayınladığı rapora göre ee, böyle bir süreçte yılda 200 milyon euro bürokrasiden kar edeceklerini düşünüyorlar. Akıllı kontrat kullanarak. E, güzel bir para. Tabii bunun yanında da aynı zamanda kattığı kolaylıklar ve avantajlar ayrı. Modelliyorlar. E, araziler ya da işte belli şeyler bir Non-Fungible Token oluyorlar. Bununla ilgili bir e, Ethereum şeyi var. ERC 721'di yanılmıyorsam, sallamadıysam eğer. Token denen bir kavram var. Ee, yani değer tutuyor aslında. ERC 20 gibi değer tutuyor. Ama onun yanında bir de metadata tutuyor. Ne gibi? İşte metrekaresiymiş, bilmem neymiş falan filan. Evet. Yani non bu token standartını ERC721'i biraz inceleyebilirsiniz. Böyle şeyleri modellemek için oluşturulmuş bir standart. Yani evet, e, dolayısıyla şey. devletler fayda sağlar. Ne hocam? Ee, yazıyor şu anda. Efendim? Bir sürü insan yazıyor diyordum da. O zaman şey yapalım. Son iki soru daha alalım. Ondan sonra kaçayım ben de. Tamam. <gülüyor> ben o de olmayacaktım. beni dövecek iş. Ben okuyayım bir tane de soru o zaman. Ee, bahsettiğiniz bu geçişlerin başlaması kamusal alanlarda çalış, çalışanların yoğun olduğu ülkelerde ciddi sorunlara yol açacaktır. Misal bizim gibi ülkelerde birçok memur ve kamu görevlisi var. En basit işlemler içime devlet dairesine ya da noteride gidilmesi gerekiyor. Örneğin bizim gibi ülkelerde bu tarz geçişler sancılı olmayacak mı ya da geçiş nasıl yapılacak? Yap sonra bitirelim. Ee, tamam. Bu sorun kapsamlı çünkü. Hı -hı. Bununla ilgili şöyle bir süreç var arkadaşlar. Dijitalleşme süreci aslında. Hı -hı. Dijitalleşme sürecinde epey iyi bir Yol almış durumda. İşte geçen hafta şeydeydik, Afyon'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir çalıştayındaydık. Konuştuk i̇şte daire başkanıyla, oradaki IT sorunlarıyla vesaireyle de konuştuk. Herkes aynı dertten muzdarip. Yani devletin içindeki üst kademe olan kişiler de bundan muzdarip. Memurlar çok bunu şey yapıyorlar çünkü onlar için çok değişik bir şey bu. Gerçekten üst kademe olan herkes bundan rahatsız devlette. Durum böyle olunca bir dijitalleşme süreci içerisinde aslında Türkiye benim gördüğüm kadarıyla ve bununla ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor ve ciddi bir bilinçlenme de var olması gereken şey artık kağıt kullanmıyoruz her şey dijital olacak denmesi gerekiyor zaten bunu dediğimiz noktada artık istediğimiz her şeyi modelleyebiliriz bunun üzerinde ve daha da önemlisi. Zaten dijital imza vesaire gibi kavramlar devletin içerisinde artık kullanılıyor. Devlet işlerinde de kullanılıyor. Adapte olmasında da çok büyük bir sorun yaşanmayacak diye düşünüyorum. Bizim gibi ülkelerde bu devlet memurlarının vesairenin hala daha yapacak işleri var. Ama bunları daha verimli kullanacaklar. Ve tabii ki zamanla günün sonunda azalma olacaktır illa ki. Yani belli bir sayıda... Avantaj sağlanacak. Belli sayıda insanlar başlayacaklar ya da emekli olmaya başlayacaklar. Daha rahatlayacak. O tarafta. O yüzden diyorum ki ben, herkesin yazılım dili öğrenmesi lazım. E, mümkünse. Önceyeceğini bir yazılım dilinden, yani en azından yazmasa bile yazılım diliminin çok temel konseptlerinden anlaması lazım ki, ne iş yaparsa yapsın. ...gelecekte her şey buna dönecek. Ve bu çok da uzakta değil bence. Yani bir beş yıl sonra, on yıl sonra... ...her şey dijitalleşecek. Zaten dijitalleşti bile bizim için. Ee, ben onu burada... Şimdi Altı da şeyde görüyordur Norveç'te. Londra'da ve şeyde görüyorum. İngiltere'de. E, her şeyi online olarak yapabiliyorum. Hiçbir şekilde bir... E, ...imzalı bir şey göndermeme gerek yok. Dağıtmama gerek yok. Her şey dijital olarak oluyor... Çok bir şey istiyorlarsa imza atıyorum bir kağıda, fotoğrafını çekip gönderiyorum. Yani çok ihtiyaç olan en fazla öyle oldu. Yani hiçbir zaman ıslak imzalı bir şey bir yere göndermem gerekmedi. Abi o biraz da güvenle alakalı bence ya. Şey yani e, hani bu ülkelerde biraz daha güven daha fazla sanırım bir insanların birbirine. E, Bizde mesela ıslak imzayı hani atmazsan ya da noterden kaşı almazsan e, neler neler döndürüyorlar, ne, ne gibi dolandırıcılıklar yapıyorlar. Yani bir evi üç kişi yasalanlar var. Yani o yüzden <gülüyor> e, güven olayı biraz da kültür olayından kaynaklı olabilir belki o. hani Denetim işte. olabilir abi. Yani denetim işi de çok şey. Çünkü mesela burada araba almak, gidiyorsun birisiyle, konuşuyorsun karşılıklı. doldur Doldurulmuş geliyor zaten o çıktı. Herkes imzasını atıyor. Paketleyip bir yere ara gönderiyorsun. Araba almak. Aynen. Bir saat falan. Yani öyle notere gittim, öyle yaptım, böyle yaptım hiçbir şeyin yok. Mutlu musun, evet, mutluyum. Evet. İmzanı at. Ondan sonraki denetlemeler çok güçlü. Yani bence Türkiye'nin sınıfta kaldığı kısım o. Yani memleket olarak denetleme anlamında çok sıkıntılarımız var. Bu da sorunumuz olduğu için de bu da birçok yere yansıyor. Ama bence Türkiye şeyi çok rahat e, kabullenebilecek bir ülke. dijitalleşmeyi Türkiye'de. Başkanı da Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı da İsmail Hocamız <gülüyor> her yerde konuşuyor. Değiştirmeye çalışıyor her şeyi. <gülüyor> o da iyi çalışıyor. Hiç durmuyor adam gerçekten ya. Sen gördün mü İsm İsmail Hocayı bir an baş yani oturduğu yerde hani böyle keyif yaparken? <gülüyor> ben şey istiyorum ona. Böyle bir e, izleme cihazı <gülüyor> gezdiği yerlerin haritasını çıkartmak istiyorum. Yani çok ilginç bir şey çıkabilir ortaya yani. çok Gerçekten çok çalışıyor. Çok koşturuyor. Ee, bir de e, ne diyecektim ben? Bu blok zinciri içine geldiğimden beri e, çok fazla şeyle tanışma fırsatım oldu. E, bürokratla tanışma fırsatım oldu. E, ve gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki e, devletin bu işe bakışı o, öyle değilmiş. Yani bizim sandığımız gibi değilmiş. E, teknolojiyi çok yakından takip eden, işin teknolojisini detaylarıyla konuşabilecek e, çok fazla e, şey var, üst kademe yönetici var. E, çok ciddi anlamda umut verdi diyebilirim geleceğe dair. E zaten, yani teknolojileşme, e, biz, teknolojik anlamdaki şey ne? Bizim e, Cryptid zaten. Council'da bildiğin e, şey Tolga Medeni Bey, dün hatta senden önce çıkan kişi, o da e devlet konusunda mesela çalışmış, o e kuran kişilerden biri. Yani e, bu e-devlet de inanılmaz bir şekilde hızlı ilerliyor. Her gün, her hafta yeni bir özellik geçiyorlar, Yeni bir update geliyor, güncelleme geliyor. Yani dediğin gibi dijitalleşme sandığımızdan daha deklanabilir abi ya. Şimdi düşünüyorum da. Yani Türkiye istiyor bunu benim gördüğüm. Evet. evet. Evet, kesinlikle. Kısmını bir kenara bırakıyorum işin. O tarafla ilgili hiç konuşmuyorum. Ama hani işin içinde gerçekten bu işin olmasını isteyen... Ee, uzun süredir de böyle e, bu işlere kafa yormuş insanlar var ve gerçekten çok iyi insanlar var. Ee, ben bunu gördüm sonunda. Masrafa da düşürüyor baya. Yani dijitalleşme masrafı, e, zahmeti çok düşürüyor. Neyse. <gülüyor> gerçekten. Neyse bak. ben kaçayım. Tamam abi. Oldu görüşürüz. Benim sağ ol. Şimdi yakın zamanda. Bir <gülüyor> <gülüyor> var. Tamam. Kendine iyi bak. Çok sağ geldiğin için bugün. Görüşmek evet, üzere. Arkadaşlar ya çok sağ olun her şey için. Hoşçakalın. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.